çok uzak kalmamızın neticesi olarak daha sonra öyle bir davranışa dönmek, vicdanlarımızda riyakarlık yapıyormuşuz gibi bir his uyandırıyor. Bu muhaletini şeytanın sağdan yaklaşması, yaklaşması olarak baklamalıyız. İdeal davranışlardan gittikçe uzaklaşma gibi bir çıkmazı nasıl aşabiliriz? Estağfurullah. İdeal davranış biz günümüzde Allah dindeki makbul amel ifade için kullanıyoruz o tabiri. Dini değil o tabir. Mefkürevi bir tavır demek bu. Gaye hayale uygun bir davranış demek ama din öyle demiyor. Din iman diyor, ameli sarih diyor. Ve onun en derinle de ihsan şuuruyla eda edilme diyor. Ama günümüzde biz ideal bir, bir davranıştırken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 Onlara da değişik dalga boyunda da bulunabilir. Ahirette de cennetiyle semindirebilir onlar. Fakat bir insan bazı şeyleri kavrıyorsa bir yönüyle o masaliyetlerin hakkını eda etmesi lazım. Ben yani Cenabak onu derinleşmeye açtıkça, daha doğrusu onda açılmalar imkanı lütfettikçe o da bence o açılmaların hakkını vermeli, boş bırakmamalı.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 Yani namazınızdan, niyazınızdan, oruçunuzdan, hacınızdan alın da ilahi Kerimetullah hakikatine kadar Bir yerde, bir yere kendinizi bağlayıp Bir davaya kendinizi adayıp orada bekçilik yapmaya kadar İşte yine diyeyim aynı şeyle Bir mefkûreye bir ideale bağlanarak Hayatını ona vakfetmeye kadar Hepsi o ideal kulluk içine girer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 Bu kriterler bizim kriterlerimiz değil, bu değerlendirme de bize ait değil. Bu Selefi Sali'nin değerlendirmesi, İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ''Hulafai Raşid'in seviyeleri hilafet sırasına göredir.'' diyor. Yani en faziletli Hz. Ebubekir'dir. İkinci derecede faziletli Hz. Ömer'dir. Üçüncü derecede Hz. Osman'dır. Dördüncü derecede Hz. Ali Efendimiz'dir. Beşinci derecede Hasan Birşeyn Efendilerimizdir. Altıncı derecede, belki aşire-i 7 yedinci derecede falan. Hakimin tabakata asapla alakalı şeylere göre değil yani. Ben şöyle bir misal olsun diye arz ettim. Bu meseleye farklı yaklaşıyor. Şimdi o açıdan bir farklı izafi idealler şeyi var yani. Falana göre şu. Böyle anlaşılıyor ki yani cenab bak. Herkesin kabiliyetine inkişaf vermesine göre, herkese kendi aşı kemalatını göstermesine göre o orada kendi alanında idali yakalamaya çalışıyor, öbürde de kendi alanında ideali yakalamaya çalışıyor. Bazen belki bazı kimseler aynı kutupta buluşabilirler, birleşebilirler. Aynı nokta hepsinin ayağını basacağı bir yer ve hakikatleri temaşe edeceği bir olabilir. Ama bazen de farklı olabilir.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 Sıra bende demiş, iş başa düştü demiş, onu götürmüştür. Ve biz 2-3 asır kendine bu işe adamış ve ideal seviyede, bu işi temsil edenler sayısında Allah'ın izniyle, hep cüvelerde dolaşmışız. Onlarda ideal mefhumu unutulunca, onlar işte değişik arızalarla, korku, temper verlik, hayat sevdası, çoluk çocuk sevdası, yaşama sevdası gibi.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 semadan bir ip uzanmıştı. Ben de onu Abdullah İbni selamı şeyini hatırlattım o zaman. O semaya irtika etme demektir. Yani o münasebetler. Eğer kendi arşi kemalatına yükseltmek için, yükselmek için o ürve buskaya yeniden tutunmayı düşünüyorsa, bu kapa açıktır, her zaman açıktır. Bir şirke bile girse, insan yeniden tevhide dönme hakkı varsa, yeniden Allah'ı birleme hakkı varsa,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 aletiniz a gelmedikten sonra ki Kur'an ve Sünneti sahiye o durumdan sonra imanı kabul etmiyor artık. Velesi tevbeülladîne yaman siet. Hatta hâzara Onların tevbesi kabul değil yani o ana kadar nauzbîla şirk içinde küfr içinde dalalet içinde durmuşsa gözü öbür aleme öbür aleme ait emarlere.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 Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetim dalalette ittifak etmez. Yani dalalette bir cemaat oluşmaz diyor. İki tane, üç tane sergerdan, macera perest diyelim çıkıyor ortaya diyor ki, bunların hepsi yanılmışlar diyor. Allah aksini söylüyor. Diyor ki, Allah'ın eli cemaatle beraberdir diyor.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 Yoksa dediğin, ettiğin şeyleri inada mı söylüyorsun? Bir kıskançlığa bina mı söylüyorsun? Kendini paka çıkarma iddiasıyla mı söylüyorsun? Bu Öbür alemde de cereyan edecek. Yani mahşerde defterini alırken allâmul guyubun huzurunda bile yalan söyleyenler çıkacak. Ben öyle yapmamıştım diyecekler. Kur'an-ı Kerim anlatıyor, sünnet-i anlatıyor. Fakat bunların hiçbiri bir şey ifade etmeyecek. Çünkü Allah biliyor. Çünkü defterler çok Garazsız, zivasız, iyi tespit edilmiş, iyi tutulmuş. Onlarda ne varsa o gün hepsi ortaya dökülecek. Sağdan ve solda. Evet. Bu açıdan hani idealden uzaklaşmışsak şayet yeniden onunla buluşma mevzu, yeniden o urve-i vüskaya tutunma mevzu. Orada da samimi olmamız lazım. Meseleye vicdanın gözüyle bakmak lazım.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 çok yönlü şeylerle karşı karşıyayız. Çok değişik köşe başlarında, değişik gulyabaniler karşımıza çıkabilir. Bunlarda da inayeti ilahi imdadımıza yetişir yani. Allah yalnız bırakmaz. Allahümme erinel hakkı hakkam ver zugnet dibâ ve erinel bâti le bâtilem ver zugnet çitinâve Allahümme cealnem min ibadikel muhlasînel muhlasînel muhtakînel الزايدين المقربين الراضين المردين الصافين المعبن المحبوبين واجعلنا علماء حلماء سلماء أواهين أوابين منيبين متواضين خاشعين متخلقين بأخلاق القرآن وكورين جدين مهيبين زكين من فتن ملهم مخلص فسح فلفين متفقين متحدين معافين عن كل بلايا ve musayibeh ve masih ve ocağını ve amrat ve ve şrur amin ve sallallahu ve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 bir cehennemlik olmadan hemen cennetlik olmaya geçiyorlardı. Birden bile boyaları, renkleri, şekilleri, her şeyi değişiyordu. Çok farklı bir şeydi yani. Farklı bir iman gücü vardı. O güçle zannediyorum insan günümüzde on kat böyle daha fazla. O insanlar böyle uyuşturucu şeyler, içkiye falan, kumar'a alışsalardı İnne malkamı verme, bir sürü şeytan dedikten sonra bunlar pis ta kendisidir. Ve şeytanın sizin üzerindeki amelidir, işidir bu, aksiyonudur şeytanın size karşı. Onun adına da aksiyon denir mi ama amel diyor bu nekimi. Yani, amel şeytan diyor. Müfredi şeytan demiyor yani orada. Müslüman şeytan demiyor. Amel diyor. Demek ki yani şeytanın işinin en müessir olduğu kısımlar ki müminin ameline amel deniyor, davranışına amel deniyor. Müminin namazına, niyazına, orucuna, hacına, zekatına fiil denmiyor.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 İnsanı belli alışkanlıklara götürecek şey ve bir de işte kumar, martyerlik gibi şeyler amel diyor ve rich diyor pisin takensidir fechteni <gülüyor> bu la bundan sakının ki Kurtuluşu eresiniz inna ma yuriydu şeytan en yuqa beynekum adabet ve Baba fil hamr ve içki kumarda şeytanın derdi davası. Netice itibariyle sizin için düşmanlıkları tetikleme, körükleme, sizi birbirinize düşman yapma mefhum mazmun olarak ifade ediyorum. ayetin manası zannetmeyin. Şimdi sahabey-i kiram o imanla bunu yani içki içmemeyi imanın gereği. Allah kul olmanın gereği.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 Hissedince geri dururlar hemen ellerini çekerler ondan. Bir diğer bir mesele daha söyleyeyim. O mevzuda hep diyorum yani hiçbirimizin güveni yoktur bu mevzuda da. Yani akibetimizi Allah'a iyisin, Allah, yiysin, Allah mahsin akıbetena fil Bize teminat verilmemiştir. İlle de böyle emniyet ve selamet için öbür aleme gideceksiniz diye. Fakat bir yönüyle de Allah'ın inayetine inancımız tamdır.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 Tır atma mı derler, olta mı derler? Hapishanede olta, hapislerin işte yatakların arasını kez durmalarına derlerdi. Öyle yapmaya niyet etmişindir. Fakat huzur gibi birisi karşına çıkarsen, evi o kadar sen Allah'a teveccüh etmişsen, o seni teveccühsüz bırakmaz. O kadar nazar etmişsen, nazarsız bırakmaz. Bakışını o kadar sık sık ayarlanmış sen ciddi bakıyorsan, bu da sana bakar. Bu sana bakınca da seni bırakmaz, baktığını bırakmaz, kontrol altına aldığını terk etmez o. Bu açıdan onu da düşünmek lazım yani öyle uyuşturucuya girecek filan, yükseği ihtiyat haline getirecek, dolayısıyla o bataklık içinden çıkamayacak. Yani bütün bunları mümince düşünceyle insan insan, alıp düşündüğünde pek çok rahi necat var, bir tane değil. Elbette ki siz azmedesiniz, Allah'a doğru yürüyesiniz,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 واستر عيوبنا وثقل ميزاننا وادخلنا الجنة مع أبرار رسل الله رسينا رحمة الله وعليه وسحبه وسلم إن الله لمع المحسنين